Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Meryem Fındık ile teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız, Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Cenkdereli. Merhaba ben Volkan Taşkın. Ee, yine sizlerle beraberiz. Ee, geçen haftalardaki bir programda e, Volkan e, yeni kendi dönemi e, konseptlerinden bahsetmişti. Konuklarımız olacak. ...yarışma süreçleri sonunda inşa edilmiş olan binaları konuşacağız. Biraz daha istersen hızlıca bir özetini yap Volkan. Sonra da hemen konuğumuz kim onu da bir tanıt. Geçen programda kısaca bahsetmiştik. Yarışmadan sonra diye bir program serisi yapacaktık. Mevcut yayınlarımızla birlikte devam edecek olan. Bu program serisinde uluslararası ya da ulusal yarışmalarda... Ödül kazanmış ve bundan sonra e, projeleri uygulanmış mimarlarla ya da uygulanmak üzere olan mimarlarla e, yarışma sonrasındaki süreci konuşacaktık. Bu haftaki ilk konuğumuz e, ve bu şeye start verdiğimiz konuğumuz e, Hollanda'dan bir dostumuz. Arman Akdoğan, IND'nin kurucu ortağı Felix Madrazo ile beraber ve onunla Seuto'daki 2007'de kazandıkları sosyal konut projesi yarışması ve sonrasındaki uygulama ...sürecini konuşacağız. Arman hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Şimdi, önce şöyle başlayalım. Biraz üstünden zaman geçti. Belki projeyi biraz hatırlatmakta bir fayda var. Bize çok kısaca bu yarışmayı bir anlatabilir misin? Düzenleyenler kimdi? Kaç yılında girildi? Ne niyetiniz vardı? Davet mi edildiniz? Ulusal bir yarışma mıydı? Siz Hollanda'daydınız o sürede İspanya nereden aklınıza geldi bildirimi sizi kaza getirdi ne oldu? Ee, tabii bir süreç uzun sürdü 2007'de başladık 2012'de bitti inşaat süreciyle birlikte ee, 2006'nın son sonbahar aylarında biz bu yarışmayı kazandık ee, ortağım yani şu anki ortağım Felix Madrazo ile ee, Ve e, benim Felix Madroz Berlager İnstitüsü'nden arkadaşım ve aynı zamanda Office for Metropolitan Architecture'da bir ara beraber geldik tekrardan. Ve oradan ayrıldıktan sonra bir yarışmalar yapalım dedik. E, o esnada e, bu yarışma aslında Office for Metropolitan Architecture'a davettiği olarak gelmişti. Fakat büyük ofisler biliyorsunuz e, bütçesi olmayan yarışmalara katılmıyorlar veya anonim veya ulusal ölçekte. Bu tabi Avrupa ölçeğindeydi. E, katılmıyorlar. Dolayısıyla bizim ilgimizi çekti yeni çıkmış olarak. Yani <gülüyor> Rem tabiri caizse beğenmediği yarışma size aslında bir fırsata e, dönüştü. Onlar ayrıca sosyal konut da yapmıyorlar zaten. Çok nadir öyle yapıyorlar. Eğer hmm. e, kaliteli olursa yapıyorlar. E, seçici davranıyorlar. Tabi bizim öyle bir seç seçme şansımız yok <gülüyor> gençler olarak. O zaman tabii geçtik. <gülüyor> <gülüyor> ee, dolayısıyla bizim ilgimizi çekti. Tabii bir de yarışma ulusal ölçekte olup... ...Yani Avrupa ölçeğine de taşıyordu. 18 bölgede açılmıştı bu yarışma. Ve 18 bölgeden seçiyordunuz. Biz düzenleyen seç, kimdi? E, düzenleyen kurum SEPES. Yani Türkiye'deki eş TOKİ TOKI gibi. Toki. Evet. Ama tabii şu, şu konuda var. E, bütün yarışmalar, kamusal binalar... ...İspanya'da e, mecburen e, kanun olarak... Ee, yarışmaya açılmak zorunda dolayısıyla bu tip şeyler e, mutlaka e, herkese ulaşıyor e, anons ediliyor veya başka bir şekilde e, ulaşıyor o zamanlar IND var mı yoksa yarışmadan ee, sonra mı kuruldu ha, e, o nasıl zaman oldu? hayır yoktu ee, biz 2006 sonunda e, kazandık ee, yarışma sürecini bürokratik işlemler başladı. Ee, ve biz 2007'de kurmak zorunda kaldık ayın diye o zaman da isim arıyorduk ne koyacağız diye onu da bir hikayesini anlatsana ee, evet, e, e, kurduk yani, tabi İspanyalı görüşmeler gidiyor İnşaat aşamasına ışık gözüktü olabilecek diye biz ofisi kurduk o zaman isim arıyorduk ofise ne olacak diye bizim e, IND tabii International Design... ...çok fazla ulusal böyle bir... ...egomuz falan yok aslında... <gülüyor> ...sadece... <gülüyor> e, ...Hollanda'da... ...İmmigrasi Naturalization Dins diye bir... ...servis var... Hmm. bu ...mutlaka her göçmen... ...her e, e, yurt dışında... ...okuyacak kimse buraya başvurup... ...oturum izni alıyor... ...buna Immigrasi Naturalization Dins... ...Immigration Naturalization Services... ...veya... E, ...Göçmen Doğalaştırma Servisi deniyor... <gülüyor> <gülüyor> Biz bu kurumlardan biraz, da biraz çektik <gülüyor> 2009 10'a kadar. Hatta hmm. IND'ye dava bile kazandık Hollanda'daki göçmen statüsü davası Kremer Kramer Kramer'e karşı <gülüyor> gibi olmuş ya karşı. tabi ee, tabii yani bunlar bir dönem herkesin yurt dışında tekrardan göndermek için ellerinden gelin yapıyorlar özellikle dedim mimarları hmm. ee, Çünkü çok fazla mimar var bir piyasayı dolduruyorlar <gülüyor> <gülüyor> Biz de biraz onu hani şeye alaraktan e, ilginç bir isimliğe çeviriz diye ayi bulduk. Şimdi artık 5-6. senin sonunda IND'den bize arayanlar oluyor. IND'den değil daha doğrusu pasaport <gülüyor> <gülüyor> yenilemek <gülüyor> isteyenler. Arada Türkiye'de vapurda giderken <gülüyor> telefonum çalıyor ve... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vize problemlerini anlatanları dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle Çok gülüyor> değişik bir şey oluştu. Evet işte 2007'de bu şekilde başladı ve devam etmekteyiz. Ee, Tabi süreçte de kolay değil çünkü biz yeni kurumakta olan bir ofistik ve kazananlar bir tanesi Türk, diğeri Hollandalı. Başka bir Avrupalının diplomasını bulup kaydettirmek gerekiyor. Bir sürü süreçler <gülüyor> e, bizi uğraştırdı. Ama e, İspanya tecrübeli olduğu için gençlerle çalışmayı, tüm yarışmalar e, yapıldığı için e, yarışmayla... ...mutlaka bir genç e, çömez e, mimarla karşılaşıyorlar ve onlarla da bir şekilde e, uzlaşmayı e, beraber çalışma beceriline sahip. O yüzden bizim için şey olmadı. Yani tabii ki de zor oldu bütün süreç ama e, yani sepeste de çalışan e, değerli insanlar vardı. Onlar her konuda yardımcı oldular. Tabii avukatlarımız da vardı o ayrı konu ama hmm. e, yine de e, yardımcı oldular. Darısı Türkiye'nin de başına diyor. <gülüyor> evet. O dönem proje hem yurt dışında hem Türkiye'deki mimarlık dergilerinde de çıktı. Ee, güzel tepkiler de aldığını hatırlıyorum. Ee, benim de şahsen çok beğendiğim bir projeydi. Şimdi yarışma projesindeki tasarım kararlarıyla sonraki süreçte ölçek anlamında, karar anlamında ve diğer anlamlarda neler değişti ya da bir şey değişti mi? Yarışma kazanıldıktan sonra aynı metrekare içerisinde mesela 20 tane daha e, adet konut eklemek istediler. Sonra dolayısıyla konut hücreleri metrekare olarak düştü. E, o tabi zorladı birazcık bizi e, sistem olarak. Ama genel prensipler e, ne sadık kalındı, bir değişiklik olmadı e, açıkçası. Ama zaten çok yoğun bir e, 2-0 FAR yani floor area ratio vardı. Zaten yoğun bir yapıydı. Yapılacak da çok bir şey yoktu. Acil e, İspanya'nın yani, Seuta'nın o bölgede konuta ihtiyacı vardı o dönemde. Seuta e, Afrika tarafında yer alıyor. Evet. Değil, yanmıyorum. evet O Hı -hı. da e, çoğu insan bilmiyor. Biz de bilmiyorduk açıkçası Hı -hı. gelene kadar. Biz sadece Akdeniz'de olduğu için hoşumuza gitti. <gülüyor> o bölgede girelim dedik. E, Fasa sınır teşkil ediyor. E, İspanya'nın bir parçası ufak bir yarım ada. Yani büyük adının iki, iki katı büyüklüğünde falan Hı -hı. bir yarım ada ve e, kısmı ...ufak bir sınır var FAS'a. Birçok bir, bir Faslı da zaten... ...Sevuta'da yaşıyor. Hı. Yani i̇ki halk... ...birbirine geçmiş vaziyette. Tam o şey noktasındaydınız. Ee, temas noktası. Temas değil. noktası evet. Bizim de sınıra yakındı... E, ...arazi ve önünde bir hastane... ...mevcuttu binası. Peki e, projelerin... ...hazırlanması... ...uygulamaya geçilmeden önceki süreç yaklaşık... ...ne kadar sürdü? Sizden ne kadarlık bir süre istediler? Çünkü bu konular da önemli oluyor. <gülüyor> Biliyorsun sen de bunu çok tartıştık. Türkiye'de her şey çok aceleye getirildiği için... 2-3 ayda herkesten mucize beklendiği ee, için. Orada da aynı şekilde. Gerçekte. Değişmiyor de Değişmedi. <gülüyor> ee, biz 2 ayda e, bir anda Avan projeyi revize etmek. yani Artı e, 20 birimdik. Yani 180 yaklaşık birim vardı. Ünite. Aile içinde. Bir takım o değişiklikler istendi. Ve acil bizden e, bu revizyonları yapıp e, sunulması istendi. E, tabii... Bayağı şey bir süreçti bizim için. Yani İspanya'daki o regülasyonları öğreneceksiniz. Ee, şimdi zaten Türkiye'de de benzer şeyler geldi aşağı yukarı. Ee, çok zorlu bir süreçti o süre. Ee, proje süreci 8 aya falan da aldı. 2 ayı, 3 ayı aban proje ve daha sonrasında e, uygulama projesi. Herhalde ]ydi. Felix ve sen dışında da ekibi genişletti. Evet, Başka evet. Da İspanya'dan e, biz Hollanda'ya e, arkadaşlar davet ettik. Beraber çalışacak. Ee, onlarla beraber e, devam ettik. Tabii biz bu şanslıydık bu süreçte. Aslında bu şimdi 18 bölgede açıldı bu yarışma. 18 değişik şehirde e, yaklaşık 3-4 tane desem yaklaşık 50 tane değişik takım başka şeylerde çalışıyordu. Bizimki 2 tane arazi şu ana kadar inşa edildi. Biz o açıdan şanslıyız. Yaklaşık 40 küsur... E, ...mimari ofisten iki kişi, iki, iki, iki ofisi binası inşa oldu. Şimdi uygulama fotoğraflarına baktığımda ben bir şey dikkatimi çekti. Ee, TOKİ yine benzerliğinden yola çıkarak söyleyeceğim. Projeler temel anlamda sizin kararlarınıza evet uymuşlar. Artı bir de şu var, yapılan işçilik de son derece kaliteli gözüküyor. Ee, sosyal konut ölçeğindeki bir iş için son derece iyi bir işçilik evet. olduğunu ki... ...sadece sıva boya, kaplı evet. cepheler aslında... Fakat hani gerek malzemelerin incelmesi gerek şeylerin kompozisyonların doğru yakalanmasıyla hiçbir sıkıntı çıkmamış. Bu e, uygulama konusunda senin düşüncelerin nelerdir? Yani e, kafandaki standartları yakaladı mı? E, çünkü düşük bütçeli bir proje. Bu tarz işlerde problem çıkması çok doğal oluyor. Ya Biz, biz açıkçası bu projeyi acilen yaptık. E, onların hızlı isteklerinden Hı -hı. dolayı. E, ...tabii orada da politik seçimler yaklaşıyor... ...projelerin bitmesi gerekiyor... ...anons edilmesi gerekiyor... E, ...o yüzden... E, ...proje süreci birazcık hızlı ve acil geçti... ...ve ya, o, o anki artık... ...bilgimizi kullanarak biz bütün yoğunluğu verip... ...bir şeyler ürettik... ...bir takım detayları uygulamadılar... ...İstbain'ın sistemine uygun olmadığı için... ...değiştirdiler o çok problem... ...yani uygulama esnasında da değişti... ...çok problem olmadı... E, ama e, seçtikleri inşaat firması da Aksiyon'a gibi İspanya'nın en büyük inşaat firmasıydı. Hani bütçesi düşük ama e, verdikleri önem fazlaydı e, kalitesi açısından. Çok güzel. E, çünkü Aksiyon'u aynı zamanda başka teknolojik sistemler de üretiyor. E, Madrid'de mesela yeni e, bitti köprüler olsun, e, yüksek teknolojili binalar veya... Geminin şahat bile yapıyor ki bazı anlamda kendi argesi olan bir şirket gibi aslında o zaman öyle mi? Evet pek evet kendi formatına var. benzemiyor yani evet evet kendi içinde o teknolojik çözümleri bu da ilginç evet yani, yani bir evet sepes gibi ilginç. firmanın e, yani tabii Türkiye'nin kıyaslarsın eğer Başka düzlemde düşünmesi ilginç e, örnek olarak. E yapalım mı? Kısa ben araya gireyim hiç konuşmayarak. <gülüyor> evet ben de senden <gülüyor> Dinliyorum şey keyifle. <gülüyor> <gülüyor> bir müzik arası verelim bence. Ee, keyifli gidiyor muhabbet. Tamam. Ondan sonra geri dönelim. Tamam. Evet Arman'ın seçtiği şarkıyı dinledik. Ne dinledik Arman? Sonda alalım bari ee, bir sefer. Alalım. Miles Davis ve Bill Evans'ın 1960'lı yıllarda, 59 galiba zannediyorum. Blue in Green dinledik. Caz dünyasında en çok satan albümlerinden bir tanesi o da. Aran iyi cazda. Kind, kind of cazla. Blue. Kind of evet, evet seviyorum. Şimdi e, Seyuta'dan 2007'lerden biraz 2011-12'lere gelelim. E, yarışmaya girmeye devam ediyorsun. Birinci olmaya da devam ediyorsun. Şu e, Türkiye'deki yarışmalara dönersek en son e, ödül aldığınız Kuzey Kıbrıs yerleşkesi İTÜ'nün yarışmasından biraz bahsedelim istersen. Onun sürecini çok kısa anlatabilir misin? O süreci nasıl dahil olduğun... E, Ondan sonraki kazanma sonrasında neler oldu? Ee, uygulanma durumu var mıdır? Son aşamalar nelerdir? Ya evet. da o da sadece renderlarda kalan güzel bir proje gibi mi oldu? Pek çok yarışma gibi ne yazık ki. Ee, herhalde bilmiyorum Türkiye'de renderlarda kalan bir yarışma gibi gözüküyor. Umarım değildir ama öyle gözüküyor <gülüyor> şu esnada. Bu yarışmayı Ergünoğlu Çalışlar, Mimarlık ve IND'ye beraber bir ortaklık girmiştik. diyorum iki sene önceydi. Olmuştur o kadar zannediyorum. Davet bir yarışmaydı İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nin açtığı. Aslında gerekli de bir proje, yarışma projesiydi. Çünkü Gazi da hemen kalenin yanında metruk bir hastane alanı var. Bir an evvel oranın bir elden geçirilmesi gerekiyordu. O bakımdan ve de kampüs tabii taşınacaktı. O bakımdan şey ilginç bir projeydi. Ee, biz teslimlerimizi yaptık. Ee, birinci olduk. Ee, daha sonrasında tabii jüriyle e, bir kere görüşme şansımız oldu. Öyle mi? <gülüyor> ee, bir kere daha bir, bir toplantı. Evet 15 gün sonra tekrar e, bir şeyler getirin dediler. Ve o, <gülüyor> o, o gidiş 2 senedir bir şey duymadık. <gülüyor> Arada başka, ee, yani jüri yorumlarına göre bir ara çalışma mı yaptınız? E, Nasıl oldu? Yok, herhangi bir çalışma yapmadık. Daha ha. sonrasında sadece bir görüşmemiz oldu. E, fakat zannediyorum yönetim değişti İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, Değişmesiyle birlikte de e, başka bir yarışma bir şekilde arşive atıldı. Ben şey söyleyeyim ya, mesela deneyim e, katsayın çok yüksek sonuç olarak. Yani girdiğin yarışmanın hem ulusal hem ulusal. Ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte olan yarışmalarda ee, şeyi sezebiliyor musun? Yani bunun sonunda bu inşa edilir ya da bu durumdan pek bir şey çıkmaz falan gibi bir şeyi. Yani... Ya açıkçası sezebilirsiniz fakat e, bazen de edebilirsiniz. Yani edebilirsiniz. Çünkü ar arkada politik olarak ne döndüğünü siz hiçbir zaman kestiremezsiniz. Hı fakat e, fakat bir belli bir yöntemlerle kestirebiliyorsunuz. Hı hı. Mesela Türkiye'de bir takım ofisler devlet binasının e, devlet e, kurumlarının yap, açtığı yarışmalara girmemeye çalışıyor hı hı. veya e, işte. Zaten onu hissediyorsunuz. Kokusunu alıyorsunuz hangisi hı hı. olur diye. Ya ba Bazen bizim için hani yapılması da önemli değil. Ee, yarışmanın konusunun niteliği, niceliği. Yani ne vereceği bize de önemli. Peki şeyin i̇ş, kıyasını yapabiliyor musun? İnşaat al alması çok önemli değil. Yurt dışındaki yarışmalar, Türkiye'deki yarışmalar nitelik açısından böyle bir kıyas yapabiliyor musun? Ee, hayır. Şimdi zaten aslında problem var Avrupa'da. Çünkü e, yarışmalar ki mesela Avrupa'da, İspanya'da. Bütün kamusal yarışmalar mutlaka e, herkese dağıtılmalı, hmm. e, herkese anons edilmeli, e, ulusal yarışma olarak açılmalı. Fakat Hollanda'da öyle bir şey yok. Orada yani kişisel bağlantılarınızla e, beş tane grup çağrılır, bir tane de genç bir grup çağrılır genelde. Dört tane çok tecrübeli grup, onlar portfolyoları verir. O şekilde e, yarışmalar ilerler. Hiç biz, hiç ben... Yani hatırlamıyorum ki ulusal yarışma. Belki bir deft e, hmm. üniversitesi yanmıştı hmm. mimarlık fakültesi. Onun için bir yarışma açıldı ama o da fikir alma e, ölçeğinde kaldı. Onun dışında şey görmüyorum yani ulusal bir aslında Avrupa Birliği içerisinde herhangi bir bütünlük yok. Bu konuda bir uzlaşma yok. Zaten problemleri de getiren e, bir unsur bu. Hmm. E, çünkü siz, siz Hollanda'dan katılabiliyorsunuz İspanya, fakat... İspanyol Hollanda'ya katılamıyor, böyle bir e, karmaşıklık var. Hı. Ya Türkiye'nin de ileride düşünmesi gereken e, bir konu bu, nasıl davranılacağı. Peki hangisini daha iyi işlediğini düşünüyorsun? Mesela ulusal anlamda o ölçekte açılan yarışmalar, <gülüyor> bilmiyorum yani ben hiç istatistiğine bakmadım ama e, çok geniş çaplı ya da kamusal yarışmaların gerçekleşme derecesiyle bahsettiğim e, gibi Hollanda'da açılan. Bence İspanya'daki çok güzel işliyordu. Hollanda'ya nazaran e, daha iyi işliyordu. Çünkü e, yani çok iyi genç nesil mimar üretebildi. E, Hı -hı. Çünkü yani 25 yaşında, 28 yaşında bir yarışma kazanıyorsunuz ve bir deneyim elde ediyorsunuz. Ondan sonra e, çıkan mimarların e, ve ürünlerin de kalitesi iyiydi. O konuda iyi bir şekilde becerdiler. Yani, Hollanda'nın böyle bir şey yoktu. Onun zaten oluşmuş ofislerin gelenekten gelen iyi ofisler. Onlar devam ettiler, hala devam ed ediyorlar. Yeni bir gelen bir şey yok. Fakat İspanya'nın bu konuda oldukça iyi bir örnek. Hı hı. E, management bütün her şeyi e, yani yarışma disiplinini e, kurum olarak e, belli bir kanunlaştırmış ve yürürlüğe koymuş bir ülke. Şöyle diyebilir miyiz aslında İspanya Hollanda'nın aksine ya da diğer Avrupa ülkelerinin aksine e, kendi mimar jenerasyonunu bu son dönemde ortaya çıkan yarışmalar ağırlıklı olarak yarattı. Yani evet. armanın deliklerinden biraz o da çıkıyor. Hakikaten 25-27 yaşında 30 yaşında bir yarışma kazanıp ilk binalarını bu şekilde yapmak çok büyük bir şans. Hı hı. Türkiye'de çok yarışma kazanan var. Çok genç ve becerikli tasarımcılar bu işleri kazanıyorlar. Ama ne yazık ki çok azı uygulama şansını elde ediyor. Uygulananların da bazıları yarışma hiç alakası olmuyor. Bunu da görüyoruz. Şeyi ne dersin, konuşurken neden biz İspanya'dan <gülüyor> o kadar fazla genç mimarlık ki bilmiyoruz o zaman diye aklıma düştü. <gülüyor> ...star mimar yetiştirmiyorlar bence. Yani yoksa... Bir, bir, de, şunu... Hayır, bir de beş senedir biliyorsun 2008-2009'dan kriz... sonra kriz var oldu... Hı -hı. ...ve bütün her şey durdu bulmak zorunda kaldılar. Hı -hı. Ee, yani normaldir beş senedir. Ya Ama... bir, yanda, bir yandan da şey diye düşündüm... ...yani Hollanda'da mesela o ilişkileri gel geliştirebilmek için... ...kendi görünürlüğünü çok iyi tasarlıyor olman... E, ...her yere saldırıyor olman belki gerekiyor. Da diğer tarafta belki o kadar gerekmediği için... Daha sessiz kalınmış olabilir mi acaba diye düşündüm yani. E, Hollanda şu an genişliğinin %50'si işsiz. Hı -hı. Pardon e, İspanya'da. Hı -hı. E, Hollanda'da %7 falan e, Hı -hı. civarda çok öyle bir büyük bir rakam değil ama e, İspanya'da ciddi bir sorun var şu esnada. Hı -hı. Ama şey çok ilginç e, belki bu da artık süremizde azalıyor. Sonlandırmak için de iyi bir şey İspanya Türkiye Hollanda üstünden gidersek. Şu andaki ekonomimiz aslında İspanya'nın o şeyin anlamında yakalıyor. İnşaat sektörümüz zirvede. Evet. Pek çok mimari proje ortalıkta dolanıyor. Evet. Ee, belki de mimarlık altın çağlarından birini yaşıyor Türkiye özelinde. Ama bunun yarışmalara ve yarışmadan iş yapmaya ya da mimarlık kalitesini arttırmaya dair kayda değer daha bir şeyi yok. Buna katılıyor musunuz? Yani en azından ben. göremiyorum. Katılıyorum yani. ya ben ama yani biraz önce senin de söylediğin gibi Hollanda'daki yöntem gibi işliyor biraz şu anda inşaat sektöründeki Evet. Şey. evet. Yani tanınır firmalar üstünden davetli bir şekilde gelişiyor. Evet. O yüzden yani bir tercih ya ee, zorunlu olduğunu da düşünmüyorum ben çok fazla. Ha, ama bir tercih sanırım. olduğu kesin ortada. E bir tercih doğal bir tercih gibime geliyor bana. Um, yani yarışma çünkü süreçleri de çok uzun oluyor. E, sektörde o kadar beklemek istemiyor şimdi, çünkü kar realizasyonu şimdi, bekliyor. Ama şimdi bu yarışmalar açılırken özel sektörde de bir e, kontrol kurumları var. Gerek Hollanda'da olsun gerek İspanya'da hı. olsun. Mesela Hollanda'daki ilk başta bir yarışma açılacak. E, siz hemen belediyeden e, kent planlamacısını yani o bölgeden sorumlu e, mümessil hı hı. kent planlamacısı o projeye dahil olur. Önerini koyar. Ee, işte bizdeki gibi mesela klonlarlar binaları değil mi? Büyük blokları. Hı hı. Orada mümkün değil. Avrupa'da görüyor musunuz klonlanmış kocaman bloklar? Mümkün değil yani kimse izin vermez. O dahil olur. Ee, o yarışma sonlandıktan sonra kazanan belli olduktan sonra daha sonra tekrar tabii yarışmada olmasa bile bir estetik kurulu mevcut. 8-10 kişiden oluşan. Bunlar dışarıdan gelen... Ücretli elemanlar, yani e, o belediyenin içinde çalışan e, insanlar değil, o saat ücreti geliyorlar, e, o projeler sunuluyor ve yorumlarını yapıyorlar. O yorumlara göre tekrardan birkaç kere değişebiliyor ama ilk başta e, kent planlamacının... E, Oradaki olurunu almak zorundasınız. Bence bu evet. son söylediğin şey belki yarışma açmaktan bile daha önemli Aynı. kısmı olabilir. Yani bütün bu işin <gülüyor> evet. değerlendirme kısmı. Tabii ee, tabii. O evet. acayip bir detay yani. Bizde evet. çünkü hani kim aldı evet. kim verdi Biz, gibi bir durum. Yani bizde sadece kurallarla iş, işliyor. Evet. Ee, Regülasyonlarla. Hı -hı. çok bu teşekkürler yani. evet, evet. bu önemli detayla ikimiz <gülüyor> de şok olduk durduk çünkü sürenin de geçmesine izin verdik ama evet. çok önemli bir detayda atlayamazdık Arman evet. çok teşekkür ederiz çok ee, teşekkür ederim. bu, program, bu yeni seriyede seninle başladığımız için çok mutluyuz ee, dinleyenlere de teşekkür ediyorum bize zaman ayırdıkları evet. için acikmimarlik.blogspot.com adresinden e, konuştuğumuz projeleri paylaşacağız <gülüyor> oradan da bizi takip etmeye devam edin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Meryem Fındık ile teşekkür ederiz. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar